Açık Kitaptan Alıntılar Şöyle bir durum var. Ben o dönemde liseye yeni geçmiş bir talebim. Ortaokulu bitirdim. Liseye geçeceğim. Fakat yazları çalışıyordum. Yaz tatilinde devamlı çalışırdım. O sene Rıza Paşa Okuşu'nda mefruşatçılar var. Alka Mefruşat diye bir dükkanda çalışıyorum. Alka Mefruşat'ın sahibi Alessandri e, Stathis Alessandri Rum bir adam. Rıza Paşa Yokuşu'ndaki esnaf büyük oranda Rum, Ermeni, Musevi ve Türkler'de var. Sabah işbaşı yaptığımızda Rıza Paşa Yokuşu'nun e, görünümü ilk anda böyle gezi çarpıyor ki diğer günlerden değişik. Hani bilirsin her gün oraya gittiğin zaman e, sabah açtığında işte üç büyük kişi vardır, hamallar vardır, e, yüklemeler yapılır, ne bileyim mallar alınır, teslim edilir falan... Ondan sonra e, daha bir canlılık başlar, alışverişe gelenler iner... Devamlı gider gelir değişir yüzler falan. O gün daha sabah gittiğimizde o güne kadar hiç e, oralara uğramamış tuhaf <gülüyor> kişiler grup halinde yukarı çıkıyor aşağı iniyor sağ sola bakıyor duraklıyor tekrar yukarı gidiyor kimseyle konuşmuyor. Hani müşteri olsa atmosfer değişik. değişik. Yani müşteri gelir vitrine bakar girer alışverişini yapar çeker gider. Bunlar ne alışveriş ediyor? Ne çekip gidiyor ne de belirli sınırların dışına çıkıyor. Yani Rıza Paşa Okuşu'nun altından üstüne üstünden altına. Rıza Paşa ilerisindeki yolda başka böyle benzer bir grup oradan oraya oradan oraya gidip geliniyor hep devamlı bu kişiler. Ee, bu arada sonradan da belli oldu ama o günde anlaşıldı. Türk Müslüman komşularımız çok tedirgin. Hep yüz yüze bakıldığı bakılan tavla oynanan e, öğrende beraber yen yemek yenilen kişiler. ...tuhaf halleri var... E, ...açıkça konuşmadan... ...hadi Müşşu Stati, bugün... ...tuhaf durumlar... ...sen dükkanını katıp, kapatıp eve gitsen diye telkinler... ...yanımızda e, böyle anahtar kilit falan satan... ...Müşşu Hazaros var Ermeni... ...ona gidiliyor... ...hadi Müşşu Hazaros'la de ahbarik dükkanını kapatıp... ...eve gitsen bugün falan diye telkinlerde bulunuyor ama... ...soruyorsun niye öyle Mehmet Bey? Söyleyemiyor. E canım, yani sıkılıyor belli... ...seni kurtarmak istiyor, yardımcı olmak istiyor ama... Baklayı ağzından çıkartamıyor. ne doğru bu sıkışıklıklar, bastırmalar etkili olmaya başladı. Gayrimüslim dükkancılar yavaş yavaş dükkanlarını kapatmaya başladılar. Bunda bir de o karabalık gürühten inip çıkanlardan sataşmaların başlaması neden oldu. Biri taş atıyor, biri geçerken küfrediyor, biri gavur falan diye bir laf atıyor. Ondan sonra işini yoluna devam ediyor, gidiyor, gidiyor. ama görüyorsun ki tuhaf bir durum. Öğlene doğru geldikten sonra e, saatler e, bütün azınlık dükkan sahipleri e, kanaat getirdi ve biz dükkanımızı bir kapatalım dedim. Şey yani. Şarkhanın önündeydi bizim dükkan. Kapattık hemen arka kapıyı. Şarkhanın kapıcısı geldi. Mesihostatı korkma sen biz bu kapıyı kapatıyoruz zaten. Buradan içeri kimse giremez. Durup dururken. Çünkü e, dükkanın şeyin bizim dükkanın bir de arka kapısı var ama şarhanın içine girmek lazım. Biz öndeki penkleri indirdikten sonra kapıcı korkmamış de biz kapıyı kapatırız. Buradan ki içeri kimse giremez diyor. Ben evime dönmek üzere e, yola çıkıyorum ama ne otobüs var ne tram var hiçbir şey. E, bütün yollarda geçtiğim yolların Rıza Paşa'dan iniyorum. Tahtakale'ye doğru ilerliyorum. Mısır Çarşısı'nın içi aynen böyle gidip gelen kişiler. kalede aynı gidip gelen kişiler. Eminönü'ne çıkıyorum. Köprüyü geçiyorum. Tünele geliyorum. Tünel çalışıyor. Tünelle yukarı çıkıyorum. Ondan sonra yine tramvay yok. İstiklal Caddesi korkunç bir kalabalık. Gidip gelenler ve hani e, patlamak üzere olan bir hava var. Tarla başına inip Hamal başından e, şeyden pardon, Kalıyancık kulluğundan İngiliz Saray'ın evime iniyorum. Evim tam Tarlabaşı Caddesi ile Kalıyancık kulluğunun kesiştiği yerde. Sağda da Karakol, solda bizim ev. Yani karakolun bir karşısında bizim ev, bu tarafta karşısında da, yani öbür karşısında da Tanaş Priftis diye pastacı dükkanı var, şekerci dükkanı. Bunu söylemimin özel bir nedeni var. Daha sonra anlatacağım. Kapının önüne geliyorum. Kapımızın önünde bizim kapıcı Ahmet Efendi var. Ahmet Efendi, Tarlabaş Caddesi 230 numaranın 6 katlı apartmanın kapıcısı. Birinci katta biz oturuyoruz. Babam o zaman ölmüş 51 yılından e, ölmüştü. Babamın muayenehanesi vardı orada diş doktoruydu ve evimiz birinci katta. ikinci katta Mühibe Hanım tek Müslüman e, şeyin içinde. O at da e, Trakya e, şeyi, e, Trakya değil e, Makedonya e, göçmeni. Onun üstünde Madame Marie Ermeni, onun üstündeki üç katta da Rumlar oturuyor. Bizim kapıcı, ben içeri girdikten sonra, hadi Mihalek'i koş içeri, hadi Mihalek koş içeri beni içeri attı, kapıyı kapattı. Ağır bir kale kapısı gibi demir bir kapı. Eline bayrağı aldı, kapının önünde durdu. Ve yavaş yavaş gel, sağ sulu kırıp döküp gelen e, güruha karşı bayrağı salladı. Burada gavur yoktur, burası Müslüman evidir falan diye adamları atlattı tırnak içinde. Adamlar gerçekten bizim, e, evet o kanmadı. Eve girmedi. Aşağıdaki dükkanlar da biri Acem'di e, dükkancı, İran. e, bir İranlı. Acem derdik küçükler. Evet, evet ama yeni kuşak İran, onu, onu da anlamayacak İran. diye. E, Arap olmayan Acem. Nasıl ki Yunanistan'da, antik Yunanistan'da Helen olmayan barbar oluyor evet. Orada da Arap olmayan Acem oluyor. E, dolayısıyla Müslüman dükkanlar da aşağıda. Orada Hristiyan yok. Bizim şey dokanmadılar. Geçip gittiler. Herkes geçip gittikten sonra bizim e, Ahmet Efendi kapıyı açtı, bayrağı içeri bıraktı, kazmasını aldı, kapıyı tekrar kapadı ve onların peşine takılarak ilerideki Rum evlediğini kırıp dökmeye, talan etmeye, yağmaya başladı. Açık kitaptan alıntılar.